Değerli Burç Efendim dinleyicileri bir Kur'an vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugünkü programımızı yine Erzurum'dan gerçekleştiriyoruz. Çok değerli bir hocamız var şu an misafirimiz. Gerçi biz onların misafir oluyoruz şu an itibariyle. Yakup Tosunoğlu hocamız. Kendileri Erzurum Ulu Camii müezzinlerinden. Yakup hocam programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız değil de ederim, Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederiz bizler de hocam. Hocam her programımızda olduğu gibi yine sözlerin en güzeli olan Allah kelamı ile başlayalım mı ne dersiniz? İnşallah başlayalım. Buyurun efendim. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Fi خلق السماوات والأرض في وَتِلَكَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ <تصفيق> الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ ضياماً و ورودا جنوبهم وعلى جنوبهم في خلق السماوات والأرض ربنا ما Qad al ربنا ربنا انسَون فينا لدني وبنا وكف في وتوفنا مع Ma bıttına ana rusulü k ve na tuhuzina Erzurum Ulu Camii müezzini Yakup Tosunoğlu hocamız Ali İmran suresi 190 ila 194. ayetleri okudular. Okunan ayeti kelimelerin kerimelerin meali şöyle Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Muhakkak göklerin ve yerin yaratılışında düşünen insanlar için elbette ayetler vardır. Onlar ki Allah'ı gah ayakta divan durarak, gah oturarak, gah yanları üzere zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, Ey büyük Rabbimiz! Sen bunları gayesiz boşuna yaratmadın. Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateş azabından koru. Ey ulu Rabbimiz! Sen kimi ateşe koyarsan, muhakkak onu rüsvah edersin. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Ya Rabbena! Biz imana çağıran,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 Değerli dinleyiciler, Alimran Suresi 190-194. ila 194. ayetlerin mealini verdim. Evet efendim teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Çok güzel bir aşşirif e, ikram ettiniz dinleyicilerimize. Ben de teşekkür ederim. Yakup Hocam, Erzurumlu Camii'nde müezzin olarak görev yapıyorsunuz. Kur'an-ı Kerim nameleriyle, o güzel ilahi kelamla ilk tanışmanıza vesile olan kimdi ve nasıl gerçekleşti bu tanışma? İlk tanışmam benim küçükken işte 12 yaşındayken alamın kocası hacdan gelmişti bu Abdus Samet var Şahmetli. Evet olarak denir. Onun kasetini getirmişti onu dinlemiştim orada çok etkilenmiştim. Ben de o zaman demiştim ki bunun gibi okumak istiyorum ve böyle okuyacağım. Küçüktünüz değil mi o zaman? Evet küçüktüm 12 yaşında. Evet. Öyle o hevesinin işte. Erzurum'un Üclabi Köşesi'nde başladık Arıbahçe Köyü'nde, şu anda mahalle oldu Arıbahçe Mahallesi. Orada başladım, hafızlığımı da orada yaptım. Evet, hafızlık hocanız kimdi hocam? Bekir Avcı hocamız vardı rahmetli oldu, Allah rahmet etsin. Nasıl bir hocaydı Bekir hocamız, sevgili hocam? Bekir hocamız hafız değildi ama hafız gibi bilgisi vardı. Yani yanlış okusak bile kesinlikle hemen yanlışımızı düzeltirdi hafız olmamasına rağmen. Müthiş bir şey bu değil mi? Çok da hafızı vardı. Mesela yaklaşık en az 20 tane hafızı vardır da benim kesin sayamadıklarım da vardır. Ve bunlar kendilerini bu işe adamıştılar. Babası da aynı görevi yapıyordu. Tabii onlar rahmetli oldu. Şu anda devam ettiren yoktur. O tabi hafız olmadığı halde hafızlık yapan talebelerini dinliyor olması... Evet. Müthiş bir şey yani. yani. İlk defa duyuyorum böyle evet. bir şeyden hocam. Kendini nasıl, çok geliştirmişti. Nasıl muvaffak oldu bunu acaba? Dinleye dinleye. Rabbimin inayetiyle tabii. Bir de o samimiyetten dolayı bir başkaydı yani gerçek. Unutamadığınız hatıra var mı hocam? Hocamızla ilgili. Mesela böyle bir bir gün bir şey yaşamışsınızdır. Böyle unutamamışsınızdır. Sizde derin bir iz bırakmıştır. Deriniz, ben biraz çok dayak yedim hafızlık <gülüyor> yaparken. <gülüyor> evet. Evet. biraz hareketli öğrenciydiniz herhalde değil mi hocam hareketli miydim dışarıya çok hevesliydim hiç oyun oynamamışımdır ben o heves halen daha devam ediyor mesela Erzurum'da kışın kar yağar kızak kayardı çocuklar ben de çocuğum tabii o zaman o halen içimde uhde kalmıştır yani şu anda <gülüyor> kaymayı çok istiyorum ama kayamıyorum Küçükken öğrenemediniz çünkü değil mi? Evet. cesaretiniz de yok. <gülüyor> tabii o dönemlerde biraz daha zor şartlarda Kur'an öğretmenlerdi. Zordu tabii bizim o zaman köyde mesela çok az okuyan insan vardı. Evet. İşte yüzhanelik bir köydü. Köyde üniversite okuyan iki kişi vardı. O zaman bir tanesi de lise okuyordu o dönemlerde. İşte 80 o aralar işte. 79-80 arası. A tabi ondan sonra okumaya başladı insanlar. Hafız vardı ama evet. okul okuma yoktu. Bir sıkıntılı dönemlerden geçildiği için imkan yoktu değil mi? İmkan okul, da yoktu model, yoktu. model yoktu. yoktu. Ön ayak olacak kişi yoktu. İşte bizden sonra yavaş yavaş açılmaya başladı. başladı. Allah şükür şimdi de çok yani. Yen nazara çok. Değil, değil mi? Değil. Her yerde öyle hocam. Dalga evet. dalga evet. okumanın önemi artık fark edildi insanlar evet. idrak etti o açıdan hakikaten o dönemler sıkıntılı dönemlerdi dediğiniz gibi. Yakup Hocam siz camide müezzinsiniz ve Erzurum'un belki de Doğu Anadolu'nun en tarihi camisinde görev yapıyorsunuz. Müezzin olarak görevinizi idam ettiriyorsunuz. Nasıl bir duygu böyle bir camide müezzin olarak görev yapmak hocam? E buradaki tabi o zevk o mutluluk başka yani gerçek manada söylüyorum bunu. Buranın Hele ki Cuma günleri bir başka manevi atmosfer olur yani. Onu hissetmek için camiye gelip yaşamak lazım. O ortamı burada görmek lazım. Yani Kabe'ye şeye benzetmeyelim ama oraların esintisi mutlaka var yani yüzde yüz esintisi oluyor yani. Buradaki o manevi atmosferi gelip yaşayanlar bize de anlatıyorlar yani. Buranın o farklılığı var yani. Onun için burada görev yapmak aşkla, şevkle mutluluk veriyor bizim için. Ben yaklaşık 13 yıldır buradayım. Her gün yenileniyorum yani burada. Değil mi? Hiç ülfet olmuyor diyorsunuz. Evet. Her gün yepyeni duygularla, yeni bir heyecanla evet. geliyorsunuz camiye. E, minarelerden e, her ezan değil mi hocam? Evet. Nice gönüllere inşirah salıyor. Belki yerli ya da yabancı e, turistlerin dikkatlerini çekiyor o ezanlar değil mi hocam? İnşallah. O duygularla evet. okuyorsunuz evet. muhakkak. Biz gönlümüzden en ücra köşeye kadar ulaştım. ayı içimizden geçiliyoruz inşallah. Rabbim de öyle kabul ediyordur. Biz o niyetle okuyoruz. Müezzinler kutukları makamla bir manada mihraptaki imam efendiye de yön veriyorlar evet, değil mi hocam? Evet. Nasıl bir şey hocam o? O da başka bir duygu yani. <gülüyor> Biraz musiki <gülüyor> bilgisi gerekiyor değil musiki mi hocam? Müzikî şart tabii. Hı -hı. Temelden Kulak çok musiki eğitimimiz yok yani. Bu bizim en büyük eksiklerimizden birisi. Yani öyle bir birim falan da ama yok. Ama duyma, kulaktan... sonra da sonradan yani kulaktan Hı. duyma hep olan şeylerle. Biz bir eğitim aldık. Kayseri'ye gittik yaklaşık bir 10 gün. Evet. Fatih Koca hocamız verdi bize bir kısa bir eğitim ama o da yeterli olmuyor tabii. 10 evet, gün yetmez. Gerçek manada müzik eğitimi almak lazım ki bunu en iyi şekilde icra edelim. O eksikliğimiz var bizim tabii şey konusunda, Ama makam yani, bilgi konusunda. Bu kriterler dikkate alınarak seçiliyor evet, değil mi hocam? Seçildi, evet. En azından hani nota bilmese de musiki kulağı olan musiki nasıl olan ya da sesi güzel olan diyelim hoca efendiler seçiliyor ve hakikaten böyle camilerde de okunan Kur'an-ı Kerimler, müezzinlikler mihraptaki imam efendi arkadaşımızın okumaları okumaları apayrı duygular yaşatıyor belki de. Değil mi? Sağdan soldan gelen insanların uğra geri çünkü bu tarihi camiler. Evet hocam böyle seçkin bir camide görev yapıyorsunuz. Ee, ezanları, e, her vaktin ezanı farklı bir makam dokunuyor tabii değil evet. mi? Unutamadığınız bir hatıra var mı hocam ezanlarla ilgili? Hocam ne ezandı be diyen cemaat oldu mu? Ya, oluyor mu? Öyle çok oluyor da tabii benim en zorlandığım şey işte şimdi bu program yaparken birisinin sesinizi alıyorum dediği an ben mümkün değil okuyamam. Öyle mi? Evet. Tamamen doğal ortasında. Doğal olacak ki birisi habersiz alacak ki o şekilde rahat okuyayım. Evet. Bizim burada bir dönem ezanı, cuma ezanını iki kişi beraber okuyorduk. Yani çift ezan, çift ezan değil de bir ezanı iki kişi işte. Hmm. İşte dört tekbiri ikisini ben ben aldım evet. iki tekbiri de diğer arkadaş. Diğer arkadaş. Ve çok senkronize çok, bir okuma. Evet. Çok daha farklı bir ortam oluyordu. Evet. Çok da olumlu tepkiler alıyorduk bu konuda. Belli bir dönem yaptık ondan sonra da belli bir dönem sonra şey oldu. O da hoş Vaz bir şey geçirdi. değil mi? Aslında hoş, çok hoş edin. bir tecrübe değil mi? Çok iyi bir şeydi ama Tatlı, tatlı bir yarış da oluyor. Evet, evet hocam bıraktığın yerden devam ettiriyorum falan diyorsunuz. Evet. Müezzinlik mahvelinde kaç hocamız görevli hocam camimizde? Camimizde iki müezzin var. 2 de imam hatibimiz var. Dört arkadaşız yani biz burada. Yani bir ha. namaz vaktinde iki müezzin de görev yapabiliyor değil mi aynı anda? Görev yapabiliyoruz evet. Genelde buradayız yani. Ama her gün iki kişi mutlaka görevdeler. Biz de Aynen camide oluyoruz ekseri genelde. Gelen giden de dediğimiz gibi turistik yönü de olduğu için değil evet. mi? Oluyor. Onlara rehberlik yapılıyor. Değil mi? Evet, Anlatımlar, sunumlar yapayım. yapılıyor kısa da olsa. Bizim camimizin bir hadimi var Hacı Lütfi amca. O işleri de o yapıyor. Çok da güzel yapar. Yani Erzurum'a gelirseniz mutlaka misafir gelen kim varsa Hacı Lütfi amcayı mutfağa mutlaka bulur. O da Ulu Camiyi mükemmel bir şekilde müdavimlerinden alır. değil müdavimlerinden. mi? Ve tarihini iyi biliyor. Çok iyi biliyor. İki dakikada anlatıyor. On dakikada anlatıyor belki. Biraz evvel çift ezandan bahsettiniz. O çift ezan uygulaması yapalım isterseniz. Olur. E, Abdülkadir Varol Abdülkadir Hocam. Hocamız Abdülkadir var. Kadir Hocamız'a. Evet. Başıma bizim. Ulucağımız'ın Başıma Evet. Onunla beraber bir ezanı ikimiz beraber okuyoruz. Olur Bir ezanı, ikimiz okuyoruz. Olur efendim. Bak, kısa bir şey e, Buyurunuz efendim. Hocam buyurun. Allahu akbar, Allahu akbar. Allah ekmir Allah ekmir Allah ekmir Allah ekmir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 أشهد أن محمد رسول الله <تصفيق> عيه على الصلاة Evet, e, Yakup Hocam ve Abdülkadir Hocam hakikaten bu çiftte ezan, çift kişi olarak okuduğunuz Bu ezan gerçekten çok hoş bir ezan oldu. Çok güzel oldu. Çok senkronize ederler ya, çok uyumlu. İnşallah bence devam etsin hocam bu gelenek ya. Cemaatten de böyle bir talep varsa eğer bence devam etsin. Ne olacak yani? Evet Yakup Hocam sizi daha fazla yormak istemiyorum. Bugün biraz yorgunsunuz görüyorum. Ee, Allah razı olsun bu nazik davetimize icabet ettiğiniz için hocam. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, efendim biz teşekkür ederiz. Olsun. Çok sağ olasınız. Allah razı olsun efendim. Azim başarılar. Devam devamlı. devamlı nasip etsin. Allah olsun. razı olsun. Çok teşekkürler hocam. Değerli Burçefem dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendi. Kur'an Vadesi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendi. değerli Burç Efendi dinleyicileri Kur'an Vadisi devam ediyor. Abdülkadir Düzenli hocamızla devam ediyoruz Kur'an Vadisi'nin ikinci bölümüne. Abdülkadir Düzenli hocamız Erzurum Ulu Camii Baş İmam Hatibi. Hocam tekrar programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Allah razı Evet bu ikinci bölümde de hocam sözlerin en güzeli olan Allah kelamı ile başlayalım mı? Buyurun efendim. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim r-Rahmani r-Rahim. Tavarın وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا هُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ فَلِمَنْ أَرَادَ أَن Kara al aradan shukura La وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا vellezine yekuluna rabbena nasnef anna azaban jahannem izaa an fa qul lam Erzurum Ulu Camii İmam hatibi Abdülkadir Düzenli hocamız Furkan suresinin 61 ila 67. ayetlerini okudular. Okunan ayeti kerimelerin meali şöyle Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gökte burçlar yaratan, onların içinde bir kandil, güneş ve nurlu bir ay yerleştiren Allah, yüceler yücesidir. Hayır ve ihsanı sınırsızdır. Tefekkür ederek ders almak veya şükretmek isteyenler için geceyle gündüzü peş peşe getiren O'dur. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki, onlar yerde tevazuyla yürürler. Cahiller kendilerine laf atarsa, selametle derler. Geceyi Rablerine secde ve kıyamla, ibadetle geçirirler. Ey yüce Rabbimiz derler. Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Zira onun azabı, tahammülü zor, Devamlı bir helaktir. Ne kötü bir barış yeri, ne fena bir yerleşim yeridir orası. Rahman'ın o has kulları harcamalarında ne israf eder ne de eli sıkı davranırlar. Bu ikisinin arasında bir denge tuttururlar. Mehalini verdiğim ayet-i kerimeler Furkan Suresi'nin 61 ila 67. ayetleriydi. Evet Abdülkadir hocam, e, teşekkür ediyoruz okuduğunuz bu ash-şerif için. Allah razı olsun efendim. Çok teşekkür ederiz. Evet, e, Abdülkadir hocamızın okumuş olduğu ash-şeriften sonra şimdi Erzurum Ulu Camiinde dikkatimizi çeken bir e, hacamcamız var. Erzurum Ulu Camii'ni şehirde belki de en güzel gelen misafirlere anlatan, kısa bir sunum yapan bir hacı abimiz. Efendim hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz kısaca? o Ulu Camii'nin hadimi Lütfü Sever. Evet, Lütfü Sever amcamız. E, nasılsınız, iyi misiniz? Elhamdülillah. Allah'a şükür olsun, hamdolsun. Allah iyilik versin efendim. Sağ olun. Siz... E, Erzurum Ulu Camii'ni anlatmayı hem çok seviyorsunuz. Kısaca sizden dinleyelim mi? Tabi ki. Ulu Camii'nin hikayesini. Evet evet. Buyurun efendim. Allah'ın selamıyla ile başlıyorum. Allah'ın rahmeti, selamı hepinizin hepimizin üzerine olsun inşallah. İçinde bulunmuş olduğumuz camimiz Erzurum'un en eski tarihli ve en büyük camilerinden Ulu Atabey Cami. Tarihteki ismi böyle ama halkımız sadece Ulu Camii olarak bilir öyle anallar. Camimizin yüz ölçümü 2.214 metrekare, iç alanı 2.000 metre, kapasitesi 6.000 kişi, 4.500 kişi rahatlıkla namaz kılabiliyor. Camimizin yapım tarihi 1179, Saltuk emiri, Ebu'l-Fetih Muhammed Nesuiddin efendi tarafından cami olarak inşa ettirilmiş. Mimarının ismi Saltuk Kızıl Hasan Mehmet efendi. Saç ve sakalı koyu sarı olduğu için kızıl lakabıyla anılmış Barbaros Hayreddin Paşa'mız gibi. Camimizin mimari özelliklerinden kıble duvarının yakınında olan bu arşap kubbe orjinal. Cami ile beraber 834 yaşında. Camimizin bu kubbesine yöresel olarak kırlangıç örtüsü diyoruz. Kırlangıç kuşunun yuvasının tersi anlamına gelen bir ifade. Belki akla bir sual gelebilir. Her taraf taştan, bunun niçin ağaçtan yapmışlar. Bu kubbe sayesinde camimizde nem oranı sıfır. Havalandırma fevkalede. Yaz ve kış rahatsız edici bir koku bulunmaz. Doğal klimamız var diyoruz elhamdülillah. Elhamdülillah. Yani ısıtma ya da serinletmek için klima kullanılmıyor değil Yok. mi? Yok efendim. O kubbe sayesinde mi hocam? Tabi o kubbenin havayı temizlediğinden dolayı rahat bir nefes sağlıyor değil mi? Evet. Camimizin bu kubbesini taşıyan şu dört tane ana sütuna mimar ile fil ayağı diyoruz. Mihrap üstünde kıbleye doğru iki tane yuvarlak penceremiz var. Bu pencerelerin sol taraftaki güney doğuya, sağ taraftaki güney batıya meilli olmakla beraber her ikisi de semaya münhazır, gökyüzünü seyredebiliyoruz. Sol taraftaki pencerenin önleden önce Güneşin şölvesi aşağıya isabet eder, elipsi şekilde bir görünüm sağlar. Güneş irtifa kazandıkça o elipsi şekil mekanını bulur, yavaş yavaş toparlanır. Tam daire olduğu an önle ezanının vakti gelmiştir. Allahu ekber der ezan okunur. Öyle ezanın vaktinin, vaktinin geldiğinin işareti olur işareti değil mi olur Aynı pencerenin sağ taraftakinde da önden sonra güneşin şerlesi yine aşağıya isabet eder. O da elipsi şekilde görülür. Mekanını bulur. Tam daire olduğu zaman ikindinin vakti gelmiştir. Camimizin yapıldığı tarihte taşınır saat olmadığı için mimar bu inceliği lütfetmiş. Güneş sistemiyle bilinmeyen iki vakti caminin içinde anlamamıza büyük bir eser bırakmış. Mekanı cennet olsun. Belki akla bir soal gelir. Yaz, kış nasıl oluyor? Yazın gün güneş dik geçtiği için mihrabın hemen gerisinde üçüncü safta görebiliriz bu görüntüleri. İlkbahar, sonbahar, kış aylarında ise güneş yatay seyrettiği için 13. 14. saflarda ve 1 metre 35 santim kuturunda bir e, ...elipsi görüntü sağlanır Lütfen amca siz bunu bizzat gözlemleyerek söylüyorsunuz değil adam. mi? Kitaptan okumuyorsunuz yani Tabii. değil mi? Kendiniz bizzat gözlem, gözlem yaptınız... Yaparak ...ve yaparak. o gözlemlerinizi dinleyicilerimize arz ediyorsunuz. Hatta Buyurun. ziyaretçilerimiz bazen diyorlar ki... ...evet iyi dediniz de... ...hava bulutluysa nasıl anlayacaksınız vakti? Evet. Ben de onlara diyorum ki Allah korusun... ...hiçbir ailede olmasını istemeyiz... ...bir ama yakınımız olsa... O yakınımıza sorsak ki geceyle gündüzü fark ediyor musun? Geceyle gündüzü ayırt ettiğini bilir. Bu camide görev yapan kayyem veya müezzin. imam müezzin caminin e, hadimi evet. o pencerelere baktığı an önlenin isabetli ışığını hisseder ve vaktin geldiğini anlar. Bulutlu havada bile. Bulutlu havada bile Tipi kar yağsa bile değil ben, mi? Evet efendim. Bizzat bunu gözlemledim diyorsunuz. Gözlemelim. Allah'a Camimizin kıble duvarında 3 tane mihrap var efendim. Ee, Türkiye genelinde mihraplar, mi, camilerimiz tek mihraplıdır. Evet. Burada 3 tane mihrap görüyoruz. Biri sağda, biri solda, biri tam ortada. Ortadaki mihrap, imam efendilerin namaz kıldırdığı mekan malumunuz. Sağ ve soldaki mihraplara da mihrabiye deniliyor. Onların önüne birer tane kayyim dediğimiz görevli konularak Saftan çıkmamak şartıyla İmam Efendinin farz namazlarında aşikare almış olduğu tekbirleri onlar da tekrarlayarak cemaata duyurmaya çalışmışlar. Operör olmadığı için veya şu anda Kabe-i Muazzama'da icra edildiği gibi. Yine camimizin kıbleye dönük olduğumuz halde sol tarafta ikinci sütun içerisinde bir mihrap daha var. Küçücük bir mihrap. Burası uygulamalı ders alanı. Kim için? Sübyan. 10 yaşındaki gençler için namazda kıyamda nasıl durulur, rükuya nasıl varılır, secdeye nasıl enilir, tahiyatta nasıl oturlanır, hanımefendilerle beylerin arasında bu namaz içindeki hareketlerde farklılıklar nelerdir, erkekler nasıl bir giysiyle namaza durması uygun olur, hanımefendilerin setre evlet dediğimiz örtünmeleri nasıl olmalıdır, bu gibi derslerin görülmüş olduğu bir mekan. Cami ile beraber 834 yıl önce yapılmış bir okul, bir medrese var. Camimizin 47 tane sütunu var. Bu sütunlardan 4 tanesi orta bölümden kapıya doğru ilerleyen ve her biri birinden 15'er santim kapıya doğru, içe doğru çıkıntılı yapılarak birinci sütunla dördüncü sütunun arasında 65 santimlik bir eğrilik mevcut. Karşı sıradaki dört taneli de bunun tam aksisi kapıdan başlamış mehraba doğru aynı şekilde ilerleyerek gitmiş. Evet. Bu uygulamayla 834 yıl önce mimar imam efendinin sesini caminin içinde yön, yönlendirmeye bugünkü diyimle akustiği sağlamış. Bunu da yeterli görmeyip tam caminin orta yerine mukarnas kubbe konulmuş. Mukarnas kubbenin yapım şekli dört yönden altı sırayla tamamlanmış. Görmüş olduğunuz o mukarnaz kubbedeki girinti ve çıkıntı yani motiflerin derinlikleri tamamen matematiksel olarak hesaplanarak ses ayarı yapılmış. Ekoyu kesmiş, sesi en az 10 misli artırarak caminin her tarafına yaymaya muvaffak olmuş. Camimizin enleminde de yine böyle kulede bir yaşam var. Görmüş olduğunuz sütunların her biri kuzeyle güney arasında 50 santim, 30 santim, 5 santim ileri geri tanzim edilmiş bir elin parmakları gibi bununla da 834 yıl önce depreme karşı önlem almış, üstündeki yükün taksimatı yapılmış. Kapı, camimizin 5 tane kapısı var 3 tanesi kuzeye, ikisi de doğuya açılıyor. Bunda bir mana aramak yersiz olur, rahat girsin çıkılsın diye. Sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Allah ee, Allah Lütfü amca olacağız. çok teşekkür ediyoruz. Allah teşekkür razı olsun. Ederim. Gayet Allah Allah güzel. Kitaptan okuyor gibi anlattınız ama siz yıllardan beri bunu yaptığınız için artık böyle kitap gibi e, takılmadan e, akıcı bir şekilde çok hoş bir üslupla anlattınız. Tabi gördüğünüz diyorsunuz. Tabi dinleyicilerimiz göremiyorlar ama evet. görmüş gibi de dinlediklerini düşünüyorum ben. Allah razı olsun efendim. Teşekkür çok teşekkür ederim. ederiz. Allah Hakkınızı Allah helal edin. edin. Bize Allah de dua edin Allah inşallah. Allah